Akustiğin kelime manasında karşılığı ses bilimi, yankı bilimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelişen çağ insanlığın, tabiatın göçebe tarzından kurtularak binalara yerleşmesini ve yerleşik, düzen kurmasını sağlamış ve bu kentleşme ile gürültüyü meydana getirmiştir. Dışarıda akan hayatın gürültüsü bina içinde ise oluşan sesin yayılımı, dışarıda akan hayattan evine sığınan insanların huzurlu bir ortamda yaşayabilmesi için mekan akustiği devreye girmektedir. Bu da inşaat sektöründe akustiği gereklilik haline getirmiştir. Dışarıdaki sesin İçeriği rahatsız etmemesi, içerideki sesin doğru yayılımı, yani yankısı inşaat akustiğinin uygulama alanını oluşturmaktadır. Bir odada güzel bir sesin düzensiz yankılarda harcanarak, rahatsız edici boyuta varmaması için akustiğinin ayarlanması gerekmektedir. Ev içerisindeki sesin doğru yayılımı, dışarıdaki sesin içeriye girmesini önlemek, yan dairelerdeki seslerin, birbirine iletilmesini azamiye indirmek için inşaat akustiği bir gerekliliktir. Aynı şekilde bir cami, konferans salonu, tiyatro, okul, sınıf gibi alanlar için de inşaat akustiği akustiği yankı kalitesini düzenleyerek arzu edilen ses ortamını sağlamaktadır konforu yüksek ortamlar için yapılan ses izolasyonu inşaat sırasında yahut daha sonra yapılabilmektedir İnşaat akustiğinde kullanılan malzemeler ve yapı şekilleri farklılık gösterebilmektedir örneğin pencere izolasyonu duvar izolasyonu veya yüzen oda yapımı inşaat akustiğinin alanına giren farklı yalıtım gereçleridir örneğin binada katlar arası sesleri engellemek için kullanılan bir yöntem şapaltı ses izolasyonu olarak karşımıza çıkmaktadır burada bir Bina yapısına uygun levhalar katlar arasına yerleştirilerek, hem ses geçişini azamiye indirmekte hem de zeminin taşıma kapasitesini arttırmaktadır. Yine bir örnek olarak yan daire ile olan ortak duvar ses izolasyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada da yukarıda bahsi geçen daire seslerinin karışmasını engellemektir. İnşaat akustiği tavan, zemin ve duvarlarda izolasyonu sağlayarak katlar, daireler arası ses geçişini azamiye indirgemektedir. Yine bir örnek olarak yüzer oda yapımı da odanın tüm ses bağlantılarını kopararak, yüksek bir ses izolasyonunun sağlanmasını karşılamaktadır. Sessizliğin bir gereklilik olduğu ortamlarda, mesela işitme cihazlarının test ortamları, stüdyolar, ses kayıt odaları ve benzerleri için sessiz bir oda gerekmektedir. Bu durumlar için de inşaat akustiği sessiz oda oluşumunu sağlamaktadır. Bu odalar için tasarlanmış ses geçirmez kabinler tasarlanmıştır. Benzer örnek ve olgular için inşaat akustiği, çağın vardığı noktada hızlı ve yoğun yaşam içerisindeki, gürültü oluşumunu insanlara arz edilen binalarda azamiye indirmeyi hedeflemektedir.